Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz acikradio@acikradio.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresi olan acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilir. Arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Barış Yeşilbağa. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün Suriyeli mülteci çocukların Türkiye devlet okullarındaki durumu, politika ve uygulama önerileri raporunu sizlere aktarmaya çalışacağız. İki konuğum var Ayşe Beyazov'a. ...İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi Koordinatörü ve Serra Cankur, işte bu projede danışman olan arkadaşımız. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, şimdi bir çocuk çalışmaları birimi hakkında kısa bir bilgi alalım. Gerçi... Sizler daha önce Açık Radyo'da uzunca bir dönem program yaptınız. Onun evet. için Çoçay'ı kısaltılmış adıyla Çoçay'ı birçok dinleyicimiz biliyorlardır. Sizleri de dinlemiştir ama bilmeyenlere bir kısa özet verelim lütfen. Tamamdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde sivil toplum çalışmaları merkezi altında faaliyet gösteren birimlerden biri esasen. Üniversitelerde yöke bağlı araştırma uygulama merkezleri oluyor. Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi de böyle bir merkez. Biz bunun altında faaliyet gösteriyoruz. Ama sadece sivil topluma yönelik faaliyet gösteren bir birim değiliz biz. Çocuk haklarının gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Bunun için araştırma, eğitim, savunu faaliyetleri yapabiliyoruz. Hedef grubumuz çocuklar. Özellikle ilkokul, ortaokul şu an için hani ilköğretim yaş grubundan. Başladık ama liselerle de çalışıyoruz. Şimdi yavaş yavaş okul öncesi e, grupla da çalışmaya başladık. Ama esasen daha çok çalıştığımız kitle yetişkinler diye söyleyebilirim. Çünkü daha çok çocuk haklarını ihlal edenler genelde yetişkinler e, oluyor. E, dolayısıyla e, bizim hani hedef grubumuz sadece çocuklardan ibaret değil. E, yer geldiğinde anne babalarla, öğretmenlerle... Belki en çok öğretmenlerle, onun yanı sıra çocuklarla çalışan sosyal hizmet uzmanlarıyla, çocuk polisleriyle, hani farklı meslek gruplarıyla çalışabiliyoruz. Tabii yine önemli hedef gruplarımızdan biri de çocuklarla sivil toplum kuruluşlarında çalışan kişiler, hem profesyonel olarak hem gönüllüler olarak. Yaş çalışanlar. grubu olarak ifade etmek gerekirse ne diyebiliriz? İşte biraz önce aslında onu söylemeye çalıştım. Özellikle biz ilkokul ortaokul dönemiyle çalışıyoruz ama lise. Daha fazla olmak kaydıyla okul öncesine de şu anda 17-18 yaş kadar başladık. Evet. evet. Çünkü 0-18 tabii çocuk dediğimizde hani tabii. biraz çocuk genç örtüşen de bir yaş grubu ama tamam. 0-18 yaş grubu hani yasal olarak da kabul görmüş bir sınır. Dolayısıyla biz bu grubun tamamını aslında hedef grubumuz olarak görüyoruz ama özellikle çalıştığımız grup daha çok ilkokul ortaokul diye söyleyebilirim. Ne yapıyoruz peki? Ee, çalıştığımız özellikle e, birkaç tane temel alan var. Bunlardan bir tanesi çocuk hakları ve insan hakları eğitimi. İlk çalışmaya başladığımız alan bu. Dolayısıyla bu alan e, bizim için hani çok önemli ve en fazla deneyim kazandığımız alan diye söyleyebilirim. E, Türkiye'de aslında çocuk haklarının yaygınlaşmasıyla ilgili bir hani yasal yükümlülük de var çocuk hakları sözleşmesi çerçevesinde. Aynı zamanda da böyle bir istek, irade de var ama nasıl yaygınlaşacağı konusu biraz belirsiz. Buna ilişkin biz materyaller üretmek istedik çocuklarla çalışan kişiler için. Çocuk haklarını yaygınlaştırmak için kullanılabilecek materyaller, ona ilişkin programlar, araçlar yaratmak Görsel, istedik. Görsel, basılı, ne tür malzemeler? Ee, ne tür malzemeler? Aslında e, basılı malzemeler oyunlar özellikle. E, çünkü oyun çok etkili bir araç. işte hakların anlatımında diye söyleyeyim. E, sadece Hatta oyunlar da değil. Hatta yetişkinler için bile değil mi? <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> evet. Aynen öyle. Zaten aslında çocuklar için geliştirdiğimiz oyunları biz yetişkinlerle de kullanıyoruz çoğu zaman. Bir de medya çok önemli bir araç. Bizim çalışma alanlarımızdan bir tanesi de medya zaten. Medyayı da araç olarak kullanıyoruz hak eğitimi bağlamında. Şu anda hani çocukların hayatında da çok önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla da bizim için çok önemli. Bir de medya aslında hem çocuk haklarının yaygınlaşması için önemli bir araç olduğu gibi aynı zamanda ihlal eden, hani hakların ihlali konusunda da sabıkalı bir kurum diyeyim. Dolayısıyla da medya bizim çalışma, yani çocuk ıı, ve katılım bağlamında, çocuk katılım ve medyada bizim için ıı, bir ıı, faaliyet alanı. Burada biraz önce sizin bahsettiğiniz Söz Küçük'ün radyo programı da aslında hakikaten çocukların kendilerini ifade edebilecekleri, çocukların sesinin kamusal alanda duyulmasını sağlayan bir ıı, platformdu. E, dolayısıyla ıı, çocuk ve medya alanında bizim için önemli alanlardan biri diye söyleyebilirim. Toplumsal cinsiyet eşliği diğer alanımız. E, bu da önemli bir mevzu ve hani Türkiye'de gerçekten de anne babalar e, ve aynı zamanda bütün yetişkinler içinde çocukların kendisi içinde. Hani sanki ayrım yok gibi görünmekle birlikte çok fazla böyle kız ve erkek çocukların dünyasının çok ayrıştırıldığı bir e, toplumuz. Dolayısıyla bu bağlamda da hani toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında da çocukları güçlendirecek araçlar yaratmaya çalışıyoruz. Yine bu konuda e, videolarımız, animasyonlarımız ve oyunlarımız var. E, bir de çocuk katılımı. ...bizim için temel alanlardan biri... ...böyle... ...hani çocukların sesini çok fazla duyamıyoruz aslında... ...genelde böyle çocukları görmeyi çok seviyor toplum ama... ...seslerini duymayı çok önemsemiyor... ...hakkında diyeyim. çok yazılıyor, çok laf evet. ediliyor... ...falan ama... Çocuklar Genelde, evet. sahnede değiller. Aynen çocuklara dair konuşmayı seviyoruz ama onların sesini duymaya pek fazla alan açmıyoruz diyeyim. İşte biz o alanı açmaya çalışıyoruz aslında Çocada. Ee, çocukların hakikaten sesini duyurabilecekleri işte platformlar yaratmaya çalışıyoruz. Bu işte medyayı çoğu zaman kullanarak bunu yapıyoruz ama farklı farklı araçları da hayata geçirmeye çalışıyoruz. Çocuk yaptığımız çalışmalarda da aslında çocuk katılımı hayata geçirmeye çabalıyoruz. Çok kolay bir şey değil çünkü hem toplum alışık değil buna. Ee, biz de alışık değiliz dolayısıyla. Çocukların kendisi de alışık değil. Herkesin bu konuda güçlenmesi gerekiyor gerçekten yapılabilmesi için. Çok böyle çocuklar şeye e, müsait o şekilde gördükleri için yetişkincilik oynamaya hani e, mikrofon uzatıldığı normal, zaman daha tabii. çok evet yetişkinlerin onlardan beklediği şeyleri söylemeye hani kendi görüşlerinden çok. Dolayısıyla bu alan da çok e, açık bir alan e, ülkemiz için. Hani bu e, çocukların bulunduğu her ortamda aslında önemsenmesi gereken e, bir şey katılmak zaten de en temel haklardan biri. Temel bir ilke hatta bütün hakların gerçekleşmesi için. E, dolayısıyla bunun hani okullar başta olmak üzere belki ama çocukların bulunduğu her ortamda gerçekleşebilmesi için yine e, mevcut mekanizmaların güçlendirilmesi artı farklı mekanizmalar yaratılması için çalışıyoruz. Veya çocukların kendilerini yarattığı bazı mekanizmalar da var. Onların da e, duyulması için hani gündemde tutulması için filan da faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi bu dört alanda özellikle. ...çalışıyoruz, faaliyet gösteriyoruz. Evet. Hemen dinleyicilerimize internet adresinizi de verelim. Daha geniş bilgi almak isteyenler oradan yararlanabilirler. Çocukçalışmaları.org adresine tıkladıkları zaman da oradan bizim şeyimize yöneliyorlar. Çoça'ya Çoça geliyorlar. geliyorlar evet. Evet. Her zaman bekliyoruz Çoça'ya. Evet. <gülüyor> ee, Serra uzun zamandan beri e, Suriyelilerle ilgili çalışmaların içindesiniz. Sanıyorum sadece Suriyeli çocuklar değil... Onun dışında da bazı faaliyetlerin oldu herhalde. Onları hı. çok kısa özetleyebilir misin bize lütfen? Hı hı. E şöyle aslında yaklaşık iki senedir e, Suriyeli müteci çocuklarla ve aslında gençler ve kadınlarla Aileleriyle. Yakın, evet, çalışmalar içerisinde bulunuyorum. E, ama onun öncesi yani benim de işte Türkiye gündemi olduğu gibi daha sonradan aslında Suriyeliler ve mülteciler e, hem çalışma alanıma hem de aslında dert edindiğim konulardan biri oldu. E, onun öncesi ama ağırlıkta gençlik çalışması üzerine. Ee, çalıştım ee, çeşitli kurumlarda, toplum gönleri vakfı gibi, bilgi üniversitesi, gençlik çalışmaları gibi. Dolayısıyla gençlerin güçlendirilmesi e, yönünde çalışmalarda bulundum daha çok. Evet. Şimdi hemen e, rapora geçebiliriz. E, bu rapora nasıl başladınız bu nasıl araştırmaya, başladın? e, nereden çıktı? Bir onun da kısa e, <gülüyor> özetini, hikayesini. hikayesini dinleyicilerimize aktaralım lütfen. Tamam. Ee, esasen biz e, çalışmaya şöyle başladık. Bu e, bahsedeceğim rapor e, Suriyeli e, okul çağındaki çocukların Türkiye'deki devlet okullarında e, yaşadıkları sorunlara dair bir politika notu aslında. E, neden bu konuda çalışmaya biz yöneldik onu e, aktarmaya çalışayım. E, aslında mülteci sorunu tabii Türkiye için çok e, yeni bir sorun değil çok eski bir e, konu. E, mülteci hakları mevzusu e, eski bir konu ama Suriyeli mülteciler konusu tabii şu anda çok daha e, fazla sayıda mültecinin ülkemizde bulunması sebebiyle e, çok daha yaygın hissedilen ve daha derinden hissedilen e, alarm veren bir sorun halinde e, biz e, 2013 yazına kadar bu konuda hani çocuk çalışmaları birimi olarak çocuk hakları alanında faaliyet gösteren bir kurum olarak sadece hani bilgilenme işte bilgi paylaşımının sağlanması bağlamında no, faaliyet gösteriyorduk. No? Evet. Evet. Sonra bizim Santral İstanbul kampüsünün aslında bizim yerimizde orada yakındaki kavşakta çocukların çalıştığını gördük. Ve hani sürekli olarak çocuklar işte orada işte özel üniversite öğrencileri yani arabaların kenarında durup para istiyorlar. Biraz muhabbet ediyorlar öğrencilerle. Hatta öğrencilerle de baya ben kendim derste verdiğim için üniversitede baya muhabbet ettiklerini yakınlaştıklarını falan da görüyordum ben. İsimlerini öğreniyorlar işte bir şey abi falan diye böyle baya yakın iletişime giriyorlardı. Ama çocuklar sonuçta sokakta çalıştırılıyorlardı, çalışıyorlardı. Çünkü ailelerin başka bir seçeneği yoktu. Biz de üniversite içindeki çeşitli birimler merkezler olarak bu konuda bir çalışma yapalım istedik aslında. Dolayısıyla mimarlık fakültesinden hocalarımızın da girişimiyle diyeyim. Üniversitedeki göç araştırmaları, göç araştırma ve uygulama merkezi. Aynı zamanda psikoloji departmanı ve çocuk çalışmaları birimi olarak biz bir araya geldik. Ve ne yapabiliriz diye konuştuk tabii önce çocuklarla tanışmak ve bir araya gelmek gerekiyordu bunu yaptık yaz dönemi boyunca çocuklarla yakın faaliyet yürüttük hatta kampüsün hemen yanında bir park var Nilüfer Parkı diye o projenin ismi de Nilüfer Parkı çocukları olarak kaldı yaklaşık 50 çocuk bu faaliyete katıldı tabi hepsi düzenli katılmıyorlar hepsi Suriyeli hepsi Suriyeli yakınlaştıkça onların aslında Suriyeli Türkmenler olduğunu ve doğum kökenli olduklarını öğrendik ee, Serra da şimdi anlatacaktır. O da böyle e, çocukların okula kayıt, kayıt sürecinde bayağı aktif bir şekilde e, sürecin içinde dediğim. <gülüyor> e, ama esas bizim o yaz döneminde yapmaya çalıştığımız şey hem çocukların böyle orada çalışırken sokakta çalışıyorlar ve onların çalışmasını engellemek doğrudan mümkün değildi. Ama onların üniversitenin içinde kampüsün içinde bir etkinlik çadırımız var. O çadırda e, bazı sosyal aktiviteleri katılmaları. Ee, ve aynı zamanda da hani Türkçe öğrenmeleri için esasen Türkçe biliyorlar yanlış söyledim zaten Türkçe konuşuyorlar konuşuyor. evet. ama Türkçe okuma yazma bilmiyorlardı Türkçe okuma yazma öğrenmeleri onların hayatını kolaylaştıracak bir şey olduğundan dolayı böyle bir olanak sunacak iletişim kurmaya çalıştık işte kaymakamlığın e, belediyenin bazı destekleri oldu. İlçe Milli Eğitim'le görüşmeler yaptık vesaire. Halk Eğitim Merkezi'nden bir öğretmen geldi ve çocuklara eğitimler de verdi aslında okuma yazma. Gene konusunda. Türkçe eğitim veriliyor. Türkçe, evet, evet. Türkçe okuma yazma eğitimi verdi. Ee, tabii hani bir yaz döneminde çocukların da oradan okuma yazma öğrenmesi çok mümkün değil. Ama bu konuda hani eğitim almaktan da memnunlardı çocuklar ve düzenli olarak o sosyal aktivitelere katılmaktan. Ve aslında üniversiteyle yakın iletişim kurmaktan da memnunlardı. Ve bu süreci biz yürüttük. Sonunda yazın sonu geldi ve bu... Bu günkü konuşmamızın da e, konusu olan bir Türkiye'de hani bir genelge yayınlandı. Suriyeli çocukların eğitim hizmetine erişimiyle ilgili, eğitim hakkına erişimiyle ilgili. E, 2014 yılında, e, 20, 2014-21 sayılı e, genelge. E, ve biz de bu genelge yayınlandı. O genelgeye göre de Suriyeli çocuklar Türkiye'de hem devlet okullarına kayıt olmaları mümkündü artık. E, hem de e, geçici eğitim merkezi denilen... ...kendilerinin e, Suriyeli öğretmenlerin çalıştığı ve Arapça e, Suriye müfredatının e, okutulduğu... ...okullar kurulması ve okul, o okullara devam etmeleri mümkündü artık. Yani evet. böyle iki seçenek sunuyordu bu. Tabii burada e, bir şeyi hemen belirtmekte fayda var. Hı hı. E, Türkiye e, ülke doğusundan gelenleri ve gü güneyinden gelenleri mülteci olarak kabul etmediği için... Hı hı. ...normalde uluslararası... Kurallara ve e, yönetmeliklere, kanunlara göre olması gerekenler olmadığı için 2014'te 21 genelgesi e, çıkarıldı. Yoksa normal e, Birleşmiş Milletler'in mültecilerle ilgili kuralları uygulanacak olsa bu çocuklar zaten ülkeye girdikleri andan itibaren... Mülteci kabul edilecekler aileleriyle birlikte Hı -hı. ve e, o, o kurallara e, tabi oldukları için de eğitim vesaire gibi olanaklardan da yararlanacaklar. Ama Hı -hı. E, sığınmacı olarak hatta misafir olarak adlandırıldıkları için böyle bir ciddi sıkıntıyla karşı karşıya Hı -hı. Türkiye'dekiler. Evet. evet. Aslında söylediğiniz çok önemli çünkü şu an yaşanan sıkıntılardan bir tanesi de bu hukuki statü dediğimiz. Evet Tem e, başlangıcı e, bu. Ki aslında e, Türkiye'de 1951 Cenerife Konvansiyonu imzalamış ülkelerden bir tanesi. Fakat dediğiniz gibi coğrafi kısıtlama koyduğu için Avrupa Konseyi üyesi olmayan dolayısıyla da aslında Avrupa değil de doğudan gelen kişileri mülteci olarak kabul etmiyor. Sığınmacı olarak kabul ediyor. Ama bu son dönemde yine 2014 yılında aslında Ayşen'in bahsettiği e, yani, genelgenin öncesinde hazırlanan e, yabancılar ve uluslararası koruma kanunu ilk kez orada şartlı mülteci diye bir e, terimde yeni getiriyor. bir ıstacı evet. olduğunu görüyoruz. Bu tabii tam anlamıyla yeterli olmasa da e, en azından e, biraz bir anlamda da olumlu bir aslında adım. Evet. evet. E, o şartlı mülteci statüsü geçici korunma yani geçici korunan diye bir şey, geçici koruma kartı falan gibi hani <gülüyor> e, bir kavram şey soktu herhalde <gülüyor> devreye soktu. Çünkü gerçekten evet, bu, aynen. Suriyelilerle ilgili her şey geçici olarak kodlanıyor esasen <gülüyor> o da e, o da problemli bir yaklaşım çünkü geçici değiller diye bakmak gerekiyor aslında. Çünkü <gülüyor> o e, ülkelerindeki savaşın ne zaman biteceği ve o savaş bitse bile aslında oradaki yaşam koşullarının ne zaman eski haline geleceği, ne zaman dönebilecekleri pek e, belirsiz durumda ve çok yakın zaman olmadığı da görülüyor aslında. Dolayısıyla hani bir şekilde bunun geçici olduğu fikrinden vazgeçip e, onlara yönelik politika üretmek gerekiyor. Evet, yani, belki ilk iki sene hı. için yani ge geçicilik çok da büyük bir problem hı. değil gibi evet. görülebilir. Ama yani sonuçta e, beş yıla, beşinci yıla e, girdik evet, ve evet. altıncı yıla doğru ilerliyoruz. Evet. Aynen. Evet. Dolayısıyla biz geldiğimiz noktada çocukları hani böyle de bir genelge genel yayınlandığı için okula kaydettirmeye karar verdik ve bununla ilgili çaba göstermeye Bu karar Bu elli öğrenciden bahsediyoruz. Evet. evet. Bu yani iletişimde olduğumuz elli öğrenci tabii çok düzenli katılmıyordu. Biraz böyle hani e, sokakta çalıştırılan, çalışan çocuklarla çalışırken yani çok düzenli olarak böyle bir hani kapalı mekanda faaliyetlere katılmalarını beklemek de çok gerçekçi değil aslında. Ama e, biz hani mümkün olan öğrencileri kaydetmek istedik diyeyim. Ee, bir şekilde daha hani e, yaş grubu olarak uygun olan, e, koşullara uygun olan öğrencileri okullara kaydettirmek istedik. Bu aileler de, ailelerle de yakınlaştık o süreçte. E, genelde santral civarında yani santral İstanbul kampüsünün civarındaki metruk evlerde e, yaşıyorlardı. E, dolayısıyla hani birebir iletişim kurmak da bizim için o kadar güç değildi ailelerine erişmek vesaire. E, sonra çocukların okuyor. sayılır. Komşuyuz evet, evet komşuyuz. Hala da öyleler. Hala da öyle. <gülüyor> Hala komşuyuz. Evet. Ee, sonuç olarak biz çocukları okula kaydetme konusunda karar aldıktan sonra bu süreci nasıl e, yapılacağına baktık bir e, hani, tanıtım kartı Onların aslında resmi olarak zaten önce e, devlet kayıtlarına girmeleri gerekiyordu ve e, geçici kimlik kartı denilen aslında tanıtım kartına eşmeleri gerekiyordu bunun için de aslında emniyete gitmeleri gerekiyor. Ee, belki o süreçte daha hani Serra kendisi bizzat yürüttüğü için daha ayrıntılı anlatabilir. <gülüyor> ama belki şeyi sadece söyleyebilirim. Hani biz bu e, bayağı zorlu bir, bir süreç olduğunu fark ettik bunda ve sadece bir çocuğu e, ortaokul e, düzeyinde kaydedebildik. E, bir Diğerleri içinde öncesi, uğraşmanıza rağmen. E, bir kısmı için uğraşmamıza rağmen. Evet. Serra şimdi daha ayrıntılı bilgi verecektir onunla ilgili ama bir çocuğu da okul öncesine kaydedebildik. Bizim yakınımızdaki bir okul var. Hemen üniversiteye çok yakın. Hem ilkokul hem ortaokul hem de işte okul öncesi düzeyinde eğitim veren bir okul. Orada onları kaydetmemiz mümkün oldu. Tabi okuldaki tek Suriyeli çocuk bizim kaydettiklerimiz değildi. Okulda hani yaklaşık 36 tane filan Suriyeli çocuk vardı. Daha sonraki zaten bu raporada konu olan araştırmayı yürütürken onlarla daha yakın konuşma fırsatımız oldu. Ama bizim çalıştığımız çocuklardan sadece birini oraya kaydedebildik diyebilirim. Evet. Biri de okul öncesi. Detaylı serradan dinleyeceğiz hı hı. şimdi. Biz bunu şunun için dinleyicilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Artık hepimizin yakınlarında komşumuz, mahallenin içinde, olmazsa ilçenin içinde karşılaştığımız Hı -hı. Suriyeli aileler var ve bunların da çocukları var ve sizin e, yayınladığınız istatistiklerde de e, şu anda e, iki milyon küsur e, Suriyelinin e, yarısı, ya, yarısı çocuk. Hı -hı. Ve en son elimde dün yayınlanmış olan bir rapor var. Bu Hacettepe Üniversitesi Hı -hı. Göç ve Siyaset Araştırma Merkezi işbirliğiyle yapılmış olan Türkiye Ortayız, İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK'in bir şeyi e, raporu e, yaş dağılımına <gülüyor> baktığımız zaman 0-4 e, yaş grubunda 414 bin çocuk görünüyor. 5-11 yaş grubunda 418 bin. 12-17 yaş grubunda 290 bin. E, gene bu raporda e, 2 milyon 200 bin Suriyeli olduğu belirtiliyor. E Bunun 1.122.000'e %50'si gerçekten bu rapora göre de e, çocuk, sizin raporunuza göre de çocuk. Hı hı. O nedenle e, belki de dinleyicilerimiz için de bu hı hı. tür bir durumda olan ve bunu dert eden hı hı. E, insanlar vardır. Sizin örneğinizi onların dinlemesi önemli diye düşünüyoruz. Evet Serhat Tabii, e, hatta yine bu araştırma sonucu yanlış hatırlamıyorsam e, 018 18 yaş arası e, %54 gibi bir gibi. rakam evet. da var ki bu çok çok yüksek yani 18 yaşından küçük olan çocuk ve gençlerin oranının %54 olması aslında gerçekten çok ciddi bir e, sayı. Evet. Belki orada ee, Türkiye'nin oranını söylemek de karşılaştırma bakımından iyi olabilir. Yani Türkiye'de hı. yüzde otuz biri çocuk. Ki Türkiye bile, yani Türkiye zaten çocuk ve gençlerin çok fazla olduğu oldu. bir ülke. Genç evet. Oldu. Genç nüfusu yüksek olduğu. Evet. Genç nüfusu çok yüksek olduğu bir ülke. Öyle yüzde otuz bir öyle mi? Bir, evet. Evet. Hı -hı. Hı -hı. Ama yüzde elli dört bayağı çok çok yüksek bir oran. Yüksek bir akım. E, kayıt sürecine hı -hı. gelecek olursak, e, Ayşe Asın süreci detaylı olarak bahsetti. E, en son bizim geldiğimiz noktada... Hem yabancı tanıtım kartı ve geçici koruma kartı almaları hem de aslında okula kayıt olmaları noktasına destek olmaya çalıştık. Ve ben de o süreçte aktif olarak yer aldım. Bir takım temel sıkıntılar yaşadık. Bunlardan bir tanesi aslında biraz mevzuatla ilişkiliydi. Yani normalde baktığınız zaman pasaportu olsun olmasın herhangi bir Suriyeli kişi doğrudan emniyete gidip ee, başvurduğu, orada, takdirde, başvurduğu takdirde kendi bilgilerini paylaştığı takdirde e, işte parmak izi alınarak orada biyometrik fotoğrafı çekilerek e, çok hızlı ve kolay bir şekilde bu yabancı tanıtım kartını alması gerekiyordu geçik koruma kartını. Bunu da ailenin yapması gerekiyordu. Bunu da ailenin yapması gerekiyordu. O yabancı tanıtım kartını aldıktan sonra da kendi mahallesinde bulunan bir okula gidip çocuğunu kaydettirebiliyordu. E, fakat tabii biz gördük ki bir sürü konuda olduğu gibi uygulamada mevzu çok farklı evet. gelişiyor. Kağıt üstünde olduğu gibi değil. Değil. Evet. Hı -hı. E, mesela çok doğrudan hani o deneyim üzerinden anlatabileceğim Hı -hı. bir iki örnek. E, örneğin mesela e, Eyüp'te süreç çok daha hızlı ilerlerken Beyoğlu Emniyeti'nde çok daha zor ilerlediğini gördük. Çünkü mesela gittiğimiz zaman birincisi zaten tercüman. ...hizmetinin olmadığını gördük... ...bizim birlikte çalıştığımız... E, ...Suriyeliler çoğunlukla Türkmen olduğu için... ...ve Türkçe konuşabildikleri için... mevzu nispeten biraz daha kolay ilerliyordu... ...ama mesela gittiğimizde tesadüfen... E, ...Arap kökenli ve Anadil Arapça olan... E, ...Suriyelilerin de olduğunu... ...ve onların süreçte çok fazla zorlandıklarını... ...gözlemledik. E, dertlerini yani, anlatamıyorlar çünkü. Dertlerini anlatamıyorlar, işte emniyet içerisinde... ...tercüman bulundurulamıyor... Dolayısıyla iletişim sağlanamıyor ve çok hızlı ilerleyebilecek bir süreç çok daha zor her iki taraf için de. Peki mesela sizin e, örneklerinizde e, emniyet müdürlükleri veya karakollar hı hı. bu konuda bilgi sahibi hı hı. mi? E, şöyle şimdi her yer için tabii konuşmak zor. Çünkü şunu da gördük yani hem e, şehirde ilçe bazında hem de aslında şehirler arası olarak da ciddi farklılıklar var. E, bu da problemlerden bir tanesi. E, dolayısıyla bir yerde aslında gayet e, oradaki mühürler e, süreci götürebiliyorken, bilgi sahibiyken bir taraftan ama görüyoruz ki aslında çok ciddi bir bilgi eksikliği var. E, onlara da bilgi verilmemiş. Dolayısıyla onlardan yapacaklarını bilemiyorlar gibi. E, diğer taraftan da daha çok Suriyelilerin e, bize söylediği tek başlarına gittikleri zaman mesela Türkmenler evet. için de geçerliydi. Tek başlarına gittikleri zaman e, Türkçe biliyor olmalarına karşın. ...çok daha fazla zorluk yaşadıklarını... ...çünkü bir şekilde tırnak içinde... ...görmezden gelindiklerini... ...daha sert bir muamele... ...ister sözler olsun... Evet. ...işte ister tavır anlamında olsun... E, ...muamele ile karşılaştıklarını söylediler... ...o yüzden de bizden... ...özellikle kayıt olmak isteyenler... E, ...böyle bir işte destek istediler... Tabii. E, ...istediler ve dolayısıyla... ...birlikte gittik... Evet. E, Sonrasında yabancı kartını çıkarttıktan sonra, e, geçici kurma kartı deniliyor. Onu çıkarttıktan sonra gidip bir okula başvurabiliyorsunuz. Ama yine o süreçte işte, e, şöyle sorunlarda gördük. Örneğin mesela bazı e, okullarda ya da ilçe emniyet müdürlüklerinde kira sözleşmesi isteniyor e, Ya da e, muhtarlıktan evet, ikametgah istendi. İşte muhtarlıktan bir kağıt alınması istendi gibi aslında yasal olarak baktığınız zaman e, bunlar olmadan şey, da çok evet. rahat... Bu sürecin işlemesi gerekiyor. E, zaten e, tırnak içerisinde geçici koruma statüsünde oldukları için de yasal olarak aslında bir sözleşme yapma e, durumunda değiller. E, ama yine de e, bu tarz süreci zorlaştıran e, ve alınması çok zor olan e, bir takım belgeler istendiğini de gördük. Okullar için yine aynı şeye geçerli. İşte muhtarlıktan kağıt istenildi. Eyüpten hani bunu rahat evet. bir şekilde yapabildik. Çünkü muhtar da Son derece bu alanla açık bir insandı. O şekilde hallettik ve Hı. bir kişinin Yaratan kaydını de. evet yaptırabildik ama diğer tarafta başka ilçelerde olmadı. Bir de belki şunu da söylemekte fayda var. Özellikle o grupla okula erişimi sağlanan günün sonunda çocuk sayısının az olmasının sebeplerinden bir tanesi de aslında iletişimde olduğumuz grubun daha önceden Suriye'de de. Hiç eğitim almamış olmasıydı. Ha, ee, evet. Dolayısıyla o anlamda da aslında o eğitim sistemine dahil olmakla ilgili bir çekince vardı. Ee, bir de Suriye, bir de Türkiye'de üst üste belirsiz bir statüde olunca kayıt olmak, ister emniyette kayıt olmak, ister okula gitmek aslında onları daha tedirgin eden bir şekilde yarın öbür gün Türkiye'den belki zorla sınır dışı edilmelerini gerektirecek şeyler neden olduklarını düşündükleri için ve bu konuda da bilgileri olmadığı için. ...çok fazla sıcak bakmadılar. Bakmadılar, anladım. Hı hı. Şimdi artık şeye ge geçebiliriz. Bu... Belki bir iki ekleme daha yapabilirim orada. Lütfen, tabii, tabii. Ee, bir tanesi şey, bu farklı ilçelerde... ...İstanbul'un içinde de belki farklı şehirlerde de... ...aynı şekilde Serhan'ın söylediği gibi... ...farklı prosedürler uygulanıyor gibi yani... ...birinde ikametgah belgesi isteniyor... ...birinde rahatça kayıt olabiliyorsunuz falan. O durumun dönüşmesi lazım. Bunun için aslında hakikaten devletin bütün birimlerine... ...bilgilendirme yapması lazım... Bir de böyle Suriyeli sayısı arttıkça ilçede aslında şeylerin, kurumların da baş etme becerisi azalıyor gibi gerçekten. Çünkü hani gerçekten sorun çok daha fazla büyüyor. Biz hatta bu dönemin başında, dönemin ilk günlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndaydık. Yani daha doğrusu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeydik. Orada da gerçekten çok büyük bir hani Arapça konuşan topluluk vardı ve sorunlarını çözmeye çalışıyorlar bir şekilde denklik kalmak veya başka türlü eğitime dair problemlerini ve gerçekten de çok bir kişi Arapça konuşuyordu. Çok büyük bir sorun vardı. Bu hani dil engeli her yerde karşımıza çıkıyor aslında. Bir de bu dönem bizim rastladığımız aslında bu bahsettiğimiz Serra'nın bahsettiği geçen dönemde araştırmayı yürüttükten sonra da şeyi gördük. Yani Suriyeliler aslında Suriyeli e, mülteciler diyeyim. Çocuklarını bazen hani akademik dönemin ortasında falan da kaydetmeye çalışıyorlar. Çünkü hani bir şekilde onların e, Türkiye'li insanlar gibi hani çok rutin bir hayatı yok belli ve işte şu anda e, dönemin başı geldi. Artık çocuğumuzu kaydedelim işte şu zaman hareket etmemiz lazım bilgisine de hiç sahip değiller. Birçoğu zaten okula kaydedebilecekleri bilgisine de erişemiyor. E, çünkü böyle bir hani resmi açıklama onların e, erişebileceği bir bilgilendirme yok. Dolayısıyla hani öğrendikleri anda tesadüfen birilerinden öğrenebiliyorlar. Öğrendikleri anda okula gidip kaydolmaya çalışıyorlar. Ama bu dönem mesela şeyi fark ettik. İlçelerde Suriyeliler'e dair komisyonlar kuruluyor. Yani ilçe milli eğitimlerinde ve bu komisyonlar aslında kendilerine gelen başvuruları değerlendirip yerleştirme yapıyorlar. Bu dönem okullar açılmadan komisyon toplanmış birkaç defa ve gelen başvuruların hepsini yerleştirmiş. Ama okul açıldıktan sonra gelen başvuruları, Genelde geçici eğitim merkezlerine yönlendirme eğilimi vardı. Çünkü gerçekten de hani Suriyeli öğrenciler eğer sadece Arapça konuşuyorlarsa yani dil engeli çok net bir şekilde varsa çok fazla sorun yaşanıyor okulda. Okulun idarecileri, öğretmenleri vesaire de yani çok zaman zaman çözemeyecekleri sorunlarla karşılaşıyor. Dolayısıyla onlar hani kendi dillerinde eğitim alabilecekleri, ana dilde eğitim alabilecekleri okullara gitsinler diye bir yaklaşım var gibi bu dönem. Ama yani öyle bir şey var ki Suriyeli ailelerinde... ...koşulları hani Türkiye'de aileler gibi değil... ...dolayısıyla dönem ortasında birden okula kaydolma... ...ihtiyacı ortaya çıkabiliyor... ...dolayısıyla buna yönelik de bir aslında... ...çözüm bir politika üretmek gerektiğini... ...biz bu dünya gördük... ...bir de şeyi söylemek lazım okula kayda olduktan sonra da... ...çocuklar... ...Türkiye'de e-okul sistemi var hani bütün çocuklar ona kaydalıyor. Bunun için bir şey, yabancı öğrenci bilgi sistemi, Yöbis diye bir sistem var. Oraya kaydoluyor. Suriyeli öğrenciler de oraya kaydediliyorlar. Ama öğretmenler ve idareciler aslında o sistemin e-okul sistemi kadar böyle kullanıcı dostu, kolay kullanılabilir bir sistem olmadığından şikayet ediyorlar aslında. Çok daha karmaşık, hani bilgileri çok kolay alamadıkları bir sistem olduğunu ve söylüyorlar. Ve Türkçe değil mi? <gülüyor> Türkçe, evet. Yabancı evet. öğrenci bilgi sistemi. Hatta karneler de oradan veriliyor. E, filan. Ama o sistemin daha böyle kullanıcı dost bir hale gelmesi, daha kullanıcı bir hale gelmesi gerektiğini ben e, hani öğretmenlerle yaptığımız görüşmelerde de bu bilgiyi almıştık. Hani her seferinde bu konu gündeme geldiği zaman çeşitli defalar e, duyuyorum. Dolayısıyla e, böyle bir şey var, önemli e, ihtiyaç var. Çocuklar hani dönem ortasına gelen çocuklar özellikle geçici eğitim merkezlerine yönlendirildiği zaman da şöyle bir durum var. Geçici eğitim merkezlerinin sayısı yeterli değil aslında. Çünkü çok fazla sayıda Suriyeli e, okul çağında çocuk var. Ee, mesela İstanbul'da 56 tane geçici eğitim merkezi var. Niler ama... geçici eğitim? Geçici merkezi? eğitim merkezi denen aslında Suriyelerin e, kendilerinin kurduğu e, ama Türkiye'de bir vakıf veya dernekle yani bir işte Sivil Toplum Kuruluşuyla e, işbirliği yaparak kurabildikleri, o Sivil Toplum Kuruluşunda milli eğitimle e, protokol yaptığı e, okullar aslında. Yani evet. Arapça eğitim yaptıkları ve Suriye müfredatına okuttukları ...hani Türkiye'nin gözden geçirmiş olduğu müfredat ama e, okutuldu e, bayağı okullar mesela şeyde Katane'de. E, e. e, Şöyle bir olanak da var. İlçedeki okullara bunun için tahsis edebiliyorsunuz da. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de e, izniyle. Mesela saat dörtte Türkiye okulu bitiyor. E, Türkiye'li öğrenciler gidiyorlar. Sonra Suriyeli öğrenciler geliyorlar. Geliyor ve, sonra ve da, evet, saat 4'te orası bir başlıyor. geçici eğitim merkezi haline orası, gelmiş oluyor. Hatta şey, iki tane var kağıthanede. Bir tanesinde altı yüz, bir tanesinde yedi yüz öğrenci var. E, ve dolayısıyla epeyce de kalabalık aslında. Kalabalık. Ki kağıthane aslında biz Birleşmiş Milletler, Mülteciler Yüksek Komiserliğinden hani İstanbul'da en yaygın mültecilerin bulunduğu e, illeri sormuştuk. İlk on, on ili, e, ilçeyi pardon e, söylemişlerdi. Kağıthane onlardan biri değil aslında. Yani bu kadar kalabalık çocuk nüfusu bulunmasına rağmen en kalabalık ilçelerden biri de değil aslında. E, ama gemler paralı. Yani önemli sorunlardan biri. Ha öyle mi? Evet. Çünkü e, hani onların finansmanını bir şekilde kendilerinin e, kendi kaynaklarıyla veya o işbirliği yapılan vakıf Kimse onun yani. evet, evet. sağlamaları gerekiyor. Devlet onlara hani böyle yer verebiliyor. Ki bazen yer de veremiyor. İşte başka türlü bir apartmanda vesaire filan da kurulabiliyorlar. Ee, öyle bir geme ben gitmedim. Ben bu bahsettiğim kağıthanedeki hmm. gemlere gittim. Ee, dolayısıyla okulun imkanlarını kullanıyorlardı. Ama herhangi bir şekilde öğretmen maaşı vesaire. Yani orada çalışan kişilerin maaşlarını başka türlü kaynakları karşılamalar lazım. Dolayısıyla bir şekilde finanse eden birileri olması gerekiyor. Ee, dolayısıyla da öğrencilerden para isteniyor. Hani hem ulaşım için... Yani Nasıl bir paradır var? bu? Bir mesela bir standartı var mı? Standartını çok bilmiyorum ama bize söylenen rakam mesela işte ulaş, ulaşım için 60 lira gerekiyor. İşte aylık. şey için. Aylık evet. evet. 60 lira gerekiyor. İşte onun dışındaki okul ihtiyaçları vesaire için de yine 60 lira gerekiyor. İşte tabii çoğu ailenin zaten hani Türkiye'de çalışma izni vesaire tabii. olmadığı için hep kayıt dışı koşullarda tabii. çalışmak durumunda oldukları için böyle bu rakamlar çok yüksek aslında. Dolayısıyla mesela bizim yakın olduğumuz bu bahsettiğimiz komşu diye bahsettiğimiz aileler için de hani devlet okuluna gitmek daha avantajlı. Çünkü gerçekten de çocuklar okulda tam anlamıyla eğitim alamasalar bile dilengeli olduğu için e, şey o paraları ödemeleri mümkün olmadığı için ve okul uzakta olduğu için hani servise binip göndermesi gerekiyor servis parası yok filan e, geme gitmeleri çok imkansız aslında ama bir yandan da hani e, şu anda yaklaşımda biraz daha gemlerin onlar için e, eğitim alanı olması yönünde filan böyle bir şey de var e, durumda var. Evet Diğer o bölüm. zaman e, bir e, devletin <gülüyor> e, olanaklarından yararlanmak mümkün, evet, mümkün. çok zor <gülüyor> Serra'nın anlattıklarından anladığımız kadarıyla o prosedürlerin aşılması yerine getirilmesi bir geçici eğitim merkezleri var. Bunun dışında eğitim olanakları var mı? İstanbul dışında bir takım şeyler olduğunu biliyorum. Yani özellikle e, Arap ülkeleri tarafından finanse edilen bir takım e, hmm. okulların açıldığını... ...ama onların da çok sorunlu olduğunu biliyorum. Ama biraz e, bilgim 2013 ve 2014'e ilişkin. Özellikle Güneydoğu'dan hmm. e, bahsediyorum. Yani açılıp kapanan yerler... ...vesaire... ...onun dışında başka bir eğitim olanı kamplarda... Kamplardaki eğitim var. var. <gülüyor> Ama sizin de belirttiğiniz gibi... ...kamplarda yaşayanların sayısı... Çok az. Yani e, 300 çok bin mesai gibi rakamlar bin civarında. söyleniyor. Evet. 2 milyonun üzerinde Suriyeli var aslında. Evet. Ee, okul çağındaki çocuk sayısı da böyle 700 bin civarları gibi... ...söyleniyor aslında. Bu arada rakamlar da çok çeşitli. Evet. Evet. Bir de her bir de gün bu rakamlar Biz. artıyor. Hı -hı. Yani e, sizin raporunuzda Hı -hı. iki milyondan evet. bahsediliyordu. 2 milyon su Suriyeli'den. Evet. İşte dün açıklanan rapor iki milyon iki yüz bin. Hı -hı. öyle artışlar da küçük artışlar değil. Oldukça Hı -hı. hızlı bir artış var. Evet. evet. Şimdi bir küçük ara verelim. Bir müzik parçası deneyeceğiz. E, parçamızı Ayşe Beyazova seçti. E, onun için senin anonsunla birlikte tamam. başlayacağız. E, Anthony and the Johnson's'dan Hope There's Someone news hope there's someone who'll take care of me when I die will I go hope there's someone who saved my heart free nice to hold. When I'm tired There's a ghost on the horizon When I go to bed How can I fall asleep? Scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. As a Should I go to bed? If I fall if to I feet, fall, I rise, know, are, know, love, my feet tonight, will love rest love, my heart? So it's hoping I will not drown or paralyze in life. share hold this on take care of me when I die will I go Açık Radyo 94.9'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. İki konuğumuz var. Ayşe Beyazova ve Serra Cankur. Suriyeli mülteci çocukların Türkiye devlet okullarındaki durumu, politika ve uygulama önerileri raporunu konuşuyoruz. Biz aslında şu ana kadar hep bu e, konuda genel bilgileri verdik. Hı hı. E, bir takım olayları anlattık. Şimdi rapora geçebiliriz. Bu raporu Hangi tarihte yaptınız ve nasıl hazırlandı? Hı hı. Bu rapor aslında 2014 e, sonunda diyeyim, 2014 sonu 2015 Başı. e, başında e, araştırma yürütülerek e, Eylül 2015'te tamamlandı diyeyim. E, araştırmamız şöyle bir araştırmaydı. İstanbul'daki Kağıthane, Bağcılar ve Beyoğlu ilçelerinde e, birer e, okulda. Devlet i̇dareci okulundan devlet bahsediyoruz. Okulunda. Çünkü rapor zaten devlet okulundaki evet. Suriyeli mültecilerin durumuna evet. ilişkin birer okulda idarecilerle, öğretmenlerle ve Suriyeli öğrencilerle görüşülerek yapılan bir araştırma. Belki hani kaç kişiyle görüştüğümüz bilgisini vermekte Lütfen. de fayda Tabii. var. Toplamda dört idareci, 24 tane öğretmen. Ve 25 tane öğrencili odak gruplar aslında yaptık. İdarecilerle birebir görüşmeler yaptık. Bunları farklı farklı tarihlerde hani grup halinde özellikle de aslında bir hani ihtiyaç belirleme niyetiyle de yaptık diyeyim. Çünkü çok fazla sorun olduğunu, alanda çok sorun olduğunu hissettik. Özellikle yeni hani çocukları kayıt etmeye çalışırken. Ne tür sorunlar olduğunu daha derinlemesine öğrenip aslında bunlara ilişkin bir politika önerileri sunmak istedik. Dolayısıyla bu araştırmaya girdik diye söyleyebilirim. Pek çok e, soruna eriş, eriştik. Zaman zaman böyle hani öğretmenlerin sorunu olarak algılamada bir şeyi öğrencilerin sorunu olarak algıladığını ve onun için en önemli belki de sorun olduğunu filan da gördük. E, tabii Suriyeli öğrencilerle yaptığımız odak grupları tercüman eşliğinde yaptık. E, dolayısıyla hani e, esasen hani şeyde çocukların bazıları Türkçe'de konuşuyordu. Ona rağmen hani tercümanın desteğiyle onları yürüttük. Ee, genel olarak ben eriştiğimiz bilgilere biraz değineyim. Lütfen, Oradan evet. da hani politikal önerilerine de değinmeye çalışayım. Temel sorunlardan bir tanesi bu kayıt süreciyle ilgili yaşanan sorunların dışında diyeyim. Temel sorunlardan bir tanesi hak temelli yaklaşım sorunu aslında. Çünkü gerçekten de Suriyeli öğrencilerin Türkiye'deki devlet okullarında bulunması bir lütuf olarak algılanıyor. Hem idareciler nezdinde hem de öğretmenler nezdinde böyle olduğunu söyleyebilirim. Tabii farklı yaklaşımı olan öğretmenler de var. Hani daha bunu belki eğitim hakkı bağlamında gören ama çoğu zaman hani onlar işte ihtiyaç sahibi insanlar, işte mağdur durumdalar, zavallı insanlar bir şekilde geldiler. Burada okulda otursunlar, gelsinler hani sokakta duracaklarına okulda bulunmaları daha iyi gibi bir yaklaşım var. Dil engeli çok önemli bir sorun. Gerçekten çocuklar iletişim kuramıyorlar ne öğretmenle ne arkadaşlarıyla, Türkiye'li arkadaşları Çünkü gerçekten farklı dil konuşuluyor yani onlar Arapça bilmiyor. Ee, Suriye çocuklarda Türkçe, Türkçe bilmiyor. <gülüyor> Dolayısıyla iletişim, iletişim kurulamıyor. Dolayısıyla hani iletişim kurmadan eğitim almak söz konusu değil. Eğitim hakkının gerçekleştiğinden hiç bahsedemeyiz. Çocuklar okula geliyorlar sınıfta duruyorlar. Yani sınıfta oturup dinliyorlar ama bir şey anlamıyorlar. Ama bu bile bir hani sokakta olmalarından daha iyi gibi bir algıyla yaklaşılıyor. Sıcak bir odanın içindeler. Sıcak bir ortamdalar en azından. Yani en azından <gülüyor> sokakta değiller. Bu da bir, iyi bir şey gibi bakılıyor. Halbuki aslında burada, burada eğitim hakkı için bulunuyorlar ve o hakkı gerçekleştirmemiz lazım diye bakmak gerekiyor. Ee, bu tabii hani öğretmenlerin kendi şeyi değil. Yani öğretmenlerin e, kendi olumsuz düşüncelerinden falan kaynaklanan bir şey değil. Toplumda genelde böyle bir yaklaşım var zaten. Böyle evet. çok önyargılı bir bakış var e, Suriyelilere dair. Birkaç tane farklı belki yaklaşım var. Bir tanesi hani e, bu insanların daha işte böyle dilenmek zorunda kalan... ...çok mağdur durumda olan, zavallı, yardım edilesi insanlar oldu. Bir diğeri de hani bunlar terörist, işitçi. işte çocuklarda da mesela bu iki bakışı vardı. evet. Hmm. Ailelerde ee, de var tabii. Daha doğrusu vardı diye biz Türkiye'li çocuklarla görüşmedik burada ama gözlemlediğimiz şeyler oldu. Bir de hani öğretmenlerin işte idarecilerin bizle paylaştığı yorumlarda da vardı. Ee, falan. Böyle hani önyargıların çok hakim olduğu bir toplumda yaşıyoruz aslında Suriyelilere ilişkin. Dolayısıyla öğretmenlerde de tabii böyle önyargıların bulunması bir yandan da hani çok şaşıracağımız bir şey değil. Ama oradaki yaklaşımın işte, işte hakkı temelli yaklaşıma dönüşmesi lazım. Mesela şeyde hatta Suriyeli pardon Serra ile birlikte yaptığımız görüşmelerden bir tanesinde... ...öğretmenler işte kendi sınıflarında kaç tane Suriyeli öğrenci olduğu bilgisini veriyorlardı bize. Mesela şey diyorlardı işte onun gönlü çok zengini o dört tane aldı falan gibi mesela. Bunu gerçekten de bir iyilik <gülüyor> evet. durumu gibi yani bir lütuf gibi algıladıklarını evet. çok açık gösteriyordu o aslında. Ee, tabii daha önyargılı işte niye Türkiye'ye geldiler bunların burada olmaması lazım. Kim onları soktuysa o düşünsün falan gibi böyle daha işte daha dışlayıcı. Evet, evet hem dışlayıcı hem tepkisel. Bir de düşük not örneğiniz de, var o da son derece o da enteresan. enteresan. Evet. O da şöyle aslında mesela bir gayet iyi niyetli yine bir işte müdür yardımcısı hani Suriyeli öğrencilerin karnelerini doldururken... ...onlara çok yüksek not vermiyor çünkü Türkiye'li veliler... Kızabilirler endişesiyle yani çünkü niye bizim çocuğumuzdan daha yüksek not aldı Suriyeli çocuk diye. Bundan korktuğu için daha düşük not. Hak etse böyle dahi böyle tabii. Evet. Daha düşük not veriyor. E, tabii Suriyeli öğrencilerle yaptığımız odaklı da çocuklar böyle hani hiç almadıkları notları görüyorlar karnede sonunda. Ve bundan çok rahatsızlar tabii yani neden bu notlar veriliyor bize diye. Ama şey diyor o idareci de hani biz bu notları yazdık ama seçmeli derslerden de onlara yüksek verdik falan. Böyle evet. hani bu şekilde de bir adalet şeyi kurmuş kafasında. Ama hani herhangi bir şekilde gerçekten çocukların orada okulda hani eğitim hakkı bağlamında değil de... ...bir şekilde onların hani orada bulunmaları gerekiyor. Çünkü sokakta bulunmalarından daha iyi yaklaşım var. Bu yaklaşım mutlaka değişmesi gerekiyor. Evet, hatta şöyle de bir örnek vardı. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane veli tepki göstermişti. Suriyeli çocuk kendi çocuğunun yanına oturduğu için... Dolayısıyla aslında genelde çocukların arkada oturdukları ve tek oturduklarına dair de hem öğretmenlerden hem farklı Ayrı yerde oturacak yani. Evet, evet. böyle bilgiler gelmişti. Hı hı. Ee, yani belki hani bunun tabii ki hani bir sürü sebebi var. Bir sürü çok fazla dinamik var e, süreci besleyen. Ama aslında bunlardan bir tanesi demin konuştuğumuz e, o belirsiz statü mevzusu. Yani ister buna geçici koruma statüsü diyelim. ister en başında aslında hep kullanılan bu misafir e, ...kelimesinin bu anlamda... ...mevzuyu bir lütuf olarak... E, Hı -hı. ...göstermek açısından aslında çok etkili... ...olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü yani biz... ...atı sözlerinde de vardır. Yani misafir... ...umduğunu değil, bulduğunu, bulduğunu yer, yer deriz. Evet. Yani bir taraftan çok misafir pervizdir ...toplum olarak falan ama bir taraftan da hani bu ve benzeri... ...bir takım atı sözleri de var. Dolayısıyla da e, bu aslında... ...mevzunun... E, kişilerin hakları olmasının ötesinde bir lütuf olduğu dolayısıyla ne kadar verirse ne o kadar olur gibi ve bunun verilen bir şey olduğu üzerinden bir algının oluşmasına sebep oluyor. Dolayısıyla da aslında o anlamda e, ...acilen yapılması gereken şey hak temelli bir göçmen politikasının oluşturulması. Evet ve Hı -hı. bu konuda da son derece Hı -hı. geniş olanaklar var. Gene sizin raporunuzdan anlıyorum. Mesela önemli bir konu dil engeli. Hı -hı. Ama bu din, dil engelinin aşılması noktasında... ...üniversitelerde Arapça eğitim gören gençlerin seferber edilmesinden bahsediyorsunuz. Nitekim Hı -hı. E, kendi okulunuzda eminim diğer üniversitelerde de vardır. Yani Bilgi Üniversitesi'nde... E, Arap ülkelerinden gelen öğrenciler var. E, onların seferber edilmesi mümkün. Belki de cüzi e, bir takım rakamlarla onların da öğrencilik hayatına bir katkıda bulunmak e, mümkün. Hı. Yani Hı. E, bu anlamda şeylere devam edelim. Tamam. Sorunlarımıza devam edelim. Ee, dediğiniz gibi en önemli şeylerden bir tanesi de dilengeli. Ee, tabii hani bir şekilde bu geçici eğitim merkezleri olduğu için bir şekilde ana dilde e ...eğitim alma olanağı var gibi görünmekle beraber bunlar ücretli olduğu için çoğu zaman çocuk, ...çocukların erişemediği bir şey. Tabi e, olması gereken anda dinde eğitim hakkı sağlanması tabii. normal. Yani Arapça, evet Arapça veya Kürtçe, hani bence evet, veya da dilde, Kürtse, hangi dilde evet. ise. Çünkü Asyal'de gerçekten eğitim hakkını gerçekleştirdiğinden bahsetmemiz mümkün değil. E, ama şu koşullarda da yani şu anda hani mevcut sistemde e, e, devlet okullarına kaydolmaları mümkün olduğuna göre. Onların Türkçe öğrenmesi için mutlaka gayret göstermek gerekiyor. Ee, esasen tercüman talebinde bul bulunmak mümkün. Yani buna yönelik bir şey var ama tercüman talebinde bulunan taraf veya biz mesela ilçede de rehberlik araştırma merkezlerinde de filan da sorduk. Hiçbir zaman bir tercüman talebinde bulunulmamıştı. Nereden ama bulunacaklar mümkün. bunu? İşte o, onu açıkçası biz de araştırdık tam olarak bilmiyorum evet. ama e, böyle bir olanak var diye duyduk diye söyleyeyim. Evet. Yani bizim bile tam olarak kesinliğine e, emin olamadığımız bir bilgi. Ama mutlaka bir tercüman gerekiyor. Çünkü hani sizin dediğiniz gibi mesela öyle örnekler gördük. İşte İmam Hatip Lisesi öğrencileri Arapça bildikleri için yardımcı olabiliyorlar. Doğru, tabii. İşte Arap dili ve edebiyatı bölümleri eğer yakınsa mesela oradan öğrenciler yardımcı olabiliyorlar. Hani gönüllü olarak destek verebilecek veya dediğiniz gibi cüzdi katkılarla destek verebilecek kişiler e, seferber olması bence çok iyi bir şey ama sonuçta bunun da yine devletin sunduğu bir hizmet olması Mutlaka gerekiyor. Mutlaka bir mekanizmaya bir mekanizma bağlanması gerekiyor. Çünkü Tabii. sadece hani çocuğun sınıftaki yaşadığı sorun değil hani şey de mesela psikososyal destek de alamıyor çünkü rehber öğretmenle de iletişim kuramıyor. Tabii. Psikososyal destek çok önemli aslında. E, gerçekten de hani hem Türkiye'li hem Suriyeli öğrenciler için çok önemli bir şey. Çünkü e, belki Suriyeli öğrencilerin özel durumu da olduğu için hani savaş dramasına maruz kalmış durumdalar. Burada çok göç koşullarında hani yepyeni bir ülkeye alışmaya çalışıyorlar. Çok psikososyal her onlar için çok kilit, bir, önemli bir şey. Ee, ama hiçbir şekilde iletişim kurulamadığı için onlara verilemiyor. Mesela biz yaptığımız görüşmelerde e, rehber öğretmenlerle falan da konuştuğumuzda, rehberlik araştırma merkezlerindeki e, yöneticilerle falan da konuştuğumuzda şey, e, bize çok talep gelmiyor. Herhalde çok öyle bir ihtiyaç yok gibi yorumlar mesela aldık. Ama talep gelmesi zaten mümkün değil bu dil engelinden dolayı. E, dil engeli aslında bayağı set gibi her taraflarını e, kapatıyor, kapatıyor evet. çocukların. Mesela şöyle e, üzücü de bir örnek de var. Yine görüşmelerden bir tanesini duyduğumuz. E, önemli sorunlardan bir tanesi de dışlanma. Çok ciddi bir dışlanma var çocuklar arasında. Gerçekten de çocuklarla oynamıyorlar. Suriyeli çocuklarla hani oynamak için aslında çok dil gerekmiyor. Ama e, oyunlarında dışlanıyorlar. İşte inanmıyorlar söyledikleri şeylere. Mesela bunları hep paylaştık çocuklar bizle. Hatta bir örnekte çocuk... E, ...işte ben öğretmene şikayette bulunamayacağım için... ...hani Türkçe bilmediğim için beni dövüyorlar... ...diye söyledi mesela. Hani bu da çok şey... ...üzücü bir şey... Gerçekten hani hem ciddi zorbalık var çocuklar arasında ve Suriyeli çocuklar da okulların ötekisi haline gelmiş durumda. Durumdalar. Buna çok acil çözüm üretmek gerekiyor. Hani çocukların kaynaşması için, çocukların ailelerin kaynaşması için, hani Türkiyeli ailelerle Suriyeli ailelerin kaynaşması için çözüm üretmek gerekiyor. Bunların hepsi aslında o dil engelin açılmasına çok bağlı. Çünkü gerçekten de mesela şey de duyduk yine Seray'la beraberdik yanılmıyorsam o görüşmede öğretmen şey diyor hani Suriyeli aileler çok sorumsuz, ilgisiz. Hmm. Çünkü çocuklarını hiçbir zaman görmeye gelmiyorlar işte hiç ilgilenmiyorlar eğitimi ne durumda işte bir evde hiçbir şey yapmıyorlar çocuk öyle gidiyor geliyor çok sorumsuzlar falan gibi yaklaşıyordu halbuki aslında hani savaş koşullarından çıkıp göç etmiş burada hani hangi koşullarda yaşamaya çalışıyor aile bunlardan bir haber muhtemelen öğretmen. Dolayısıyla öğretmenin de bu konuda bilgilendirilmesi lazım mesela. Ne tür, öğretmenin hani, de ciddi evet, bir eğitimden geçirilmesi evet, aslında, lazım tabii. Yani öğretmenin de şey değil bu yani gerçekten odonunma erişmesi lazım evet, bir şekilde. Yani böyle evet. Suriyeli öğrenciler gelecekse sınıfına e, bu konuda hem donanımını artırması lazım hem savaş travması ile ilgili nasıl e, baş edebilir bunun eğitimine alması lazım nasıl davranması lazım hani e, gerçekten böyle. Çocuklar okula kaydoldular ama onunla ilgili hiçbir mekanizma üretilmeden kaydoldular. Aslında ufacık bir farklı hmm. davranışla birlikte son derece renkli sınıflar oluşturulabilir. Evet. Hatta çocukların dil öğrenmeleri o kadar kolay ki küçük yaşlarda birbirinden dil öğrenebilir. Kesinlikle. Türkiye'li bir çocuk Arapça öğrenebilir. Evet, e, evet, evet. Suriyeli bir, bir çocuk de var, duydum. değil mi? Tabii. Biz rastlamadık ama Muhakkak mesela, öğretmenler şeylerini paylaşıyorlar, evet. duydukları, ettikleri şeyleri falan. Mesela hani işte Türkiye'li çocuklar Arapça öğreniyor vesaire böyle bir <gülüyor> şey olduğunu söylediler. Evet. Bir vurgulamam gereken şeylerden biri de belki şu, hem dilengeli hem dışlanma bağlamında. Esen ee, sen aslında Beyoğlu'nda görüşmeler yaptığımız okulda bu dışlanma mevzusunda dilengeli'nde daha az sorun olduğunu, daha sorun yaşandığını gözlemledik. Çünkü hani hem okuldaki öğretmenler içinde Kürtçe bilenler veya Arapça bilenler vardı. Hem de çocuklar arasında da vardı. Dolayısıyla dilengenini aşmaları kolaylaşıyor. Bir de o mahallede zaten hani hali hazırda daha çok işte Kürt nüfusun, roman nüfusun vesaire yaşadığı bir mahalleydi. Zaten hani böyle çok kendileri de ayrımcılığa uğradıkları için çok böyle hani çocukları dışlayan Suriyeli çocukların dışlandığı bir bağlam yoktu. Hatta ben sınıfta ders de gözlemledim. Böyle çocuk gayet diğer Türkiye'li öğrencilerle çok gibi enteresan. kaynaş olmuştu mesela. Evet. Ama şöyle de bir fark vardı. İlkokulda ortaokul arasında da çok büyük fark var. Yani küçük yaş grubuyla büyük yaş grubu. Küçük yaş grubunda kabul daha kolay oluyor çünkü dil öğrenmesi daha kolay oluyor tabii çocuğun. Büyük yaş grubunda hem dile öğrenmesi artık daha yani zor, yaştan sonra tabii. daha zor hem de büyük yaş grubunda mesela Türkçe okuma yazma bilmediği için daha küçük yaşa kaydediyorlar onları. Öyle olunca mesela birinci sınıfta yaşta çok daha büyük olan bir çocuk mesela Suriyeli bir çocuk bu hem Türkiye'li aileleri kaygılandırıyor hani böyle bir çok büyük bir yaş farkı var filan hem o çocuk zaten dışlanıyor zaten sınıfta işte kendi yaş grubuyla da oynayamıyor falan işte o sınıftaki çocuklar küçük böyle hani bu tip sorunlar da yaşanıyor esasen dolayısıyla o dile engeli gerçekten çok kilit bir şey orada onu aşmak için mutlaka okullarda düzenli olarak tercüman görevlendirilmesi okullarda mutlaka Türkçe eğitimi de almalarının sağlanması hak ettiği O mümkün aslında okulların talep etmesi mümkün halk eğitim merkezlerine bizim o yazın yaptığımız çalışmada olduğu gibi öğretmenler görevlendirilip, ee, ...Türkçe eğitimi verilmesi mümkün aslında şu anda. Mesela bunun talep edilmesi mutlaka e, gerekiyor. Çünkü o e, dediğim gibi her şeyin önüne set çeken bir e, engel. Önemli şeylerden bir tanesi de öğretmenlerin biraz yalnız oluşu aslında bu süreçte. E, hakikaten de bir sürü sorun var. Mesela savaş travması yaşadığı için çocuk sınıfta birdenbire bağırıyor. Mesela hani hiç iletişim kuramadığı bir çocuk. Onla da nasıl, e, yap, ne yapacağını tam olarak bilemiyor öğretmen bilemiyor. mesela. Nasıl... Baş etsin işte nasıl sorununu çözsün vesaire. Burada gerçekten öğretmenlerin destekleneceği bir mekanizma lazım. Dolayısıyla ilçe milli eğitimdeki komisyonun sadece çocukların kayıt sürecinde değil de bütün süreçte aslında başından sonuna öğretmenlerin başvurabileceği bir danışma şeyi gibi çalışması lazım merkezi gibi. Esasen hani İstanbul'da da bazı merkezler var Suriyelilere yönelik danışma merkezi hizmeti veren. ...o merkezlerden... Bunlar ama resmi değil değil mi? Gene Suriyelilerin oluşturdukları... Yok Suriyelilerin değil aslında Sivil Toplum Kuruluşlarının oluşturduğu... ...mesela işte İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı'nın var. Vakfının var doğru. İşte evet, ...Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin oluşturduğu var. Hani öğretmenler bu bilgiye haiz olsa aslında onları yönlendirebilirler. İşte ailelerin çok fazla sosyoekonomik desteğe ihtiyacı var. insani desteğe ihtiyacı var aslında... O konuda da ne yapacağını bilmiyorum öğretmenler. Mesela bir örnek şeydi sınıftaki aileler sırayla çocukların yemeğini sağlıyor mesela. Evet. <gülüyor> i̇şte Suriyeli çocuğun yemeğini her gün başka birisi başka bir anne gönderiyor işte başka bir anne baba gönderiyor falan. Böyle bir şey vardı. Ama yani bunlar çok tekil şeyler. Yani bunların da yine bir hani... de sürdürülebilirliği de son derece zor evet, anne, konular. Anne. Yani ancak şeyi halkaları genişleterek çözebilir <gülüyor> sivil toplum bunu ama evet. bir resmi mekanizma devreye girmediği Girmedikçe takdirde e, bunlar belli bir noktada kesilmeye mahkum tabii. yani. Bir de hani dayanışma tabii çok güzel bir şey ama bu kadar hani işlenmeye açık bir e, sınıf ortamı varken böyle hani bir çocuğun ihtiyaçlarının diğer çocukların aileleri tarafından karşılanması falan da çok eşitsizlik yaratan bir durum esasen. Dolayısıyla bunun hakikaten devlet tarafından sunulan bir hak olması gerekir. Evet. E, o çocukların sosyal koşullarının e, uygun hale getirilmesi e, gerekir. Çocukların çoğu çalışmak durumunda kalıyor aslında. Çünkü Suriyeli e, bireylerin, yetişkinlerin çalışma izni yok e, Türkiye'de. Dolayısıyla e, çocuklar da daha fazla sokakta çalıştıkları zaman... ...daha fazla mesela gelir hedefleşim vesaire... ...kayıt dışı çalışıyorlar ve çok kötü koşullarda çalışıyorlar aslında. Mesela bu şeyde bizim yakınımızdaki gençlik e, geçici eğitim merkezinde... E, ...alt sınıflarda çok böyle hani kalabalık çocuk varken üst sınıflarda böyle radikal bir şekilde e, azalıyordu çocuk sayısı. E, bu da gösteriyor ki hani büyüdükçe çocuklar hemen çalışmaya başlıyorlar ailelerini geçindirmek için. Dolayısıyla bu çocukların çalışması, çalıştırılması mevzusuna da mutlaka e, içine alan politika üretmek gerekiyor e, evet. esasen. E, dolayısıyla pek çok e, sorun var. Serra'nın bir ilavesi var Hı -hı. herhalde. Evet. E, yine aslında sizin verdiğiniz araştırmada da buna dair bir sonuç var. E, çoğunluğu çocuk olan 400 bin ee, Suriyeli'nin kayıt dışı çalışmak zorunda kaldığı hı hı. Ee, ve bunun da hem çocuk işçiliğini artırması hem de aslında yine bir diğer çok temel bir hak ihlali erken yaşta zorla evlendirilmeler. Evet. Ee, dolayısıyla bunun bir taraftan böyle de bir sonucu var. Ee, o açıdan diğer dünyadaki örneklere de baktığımız zaman aslında çalışma hakkının verilmesi... Ee, hem çok daha sağlıklı koşullarda e, çalışmanın sağlanması hem de aslında o daha düşük ücret yerine daha adil ücretler üzerinden e, oluşturulması açısından son derece evet. önemli çalışma hakkının verilmesi. Hı -hı. Evet. Son hakkı bir var. dakika içinde evet. en son önerilerimizi de e, Hı -hı. kısaca özetleyebilecek miyiz bilmiyorum ama aslında, e, aslında... neredeyse bir programlık daha malzeme, evet, derinleşmeye malzeme var derinleşmeye kalktığımız takdirde. Evet. E, Önerileri biraz değinmiş oldum ama kısaca değinmek gerekirse e, Suriyelilerin kayıt olmak ve geçici koruma kimlik belgesi almak için başvurdukları emniyet müdürlükleri, göç idaresi genel müdürlüğüne bağlı birimlerde mutlaka ortak prosedür izlenmesi gerekiyor. Yani o farklı farklı yaklaşımlar, farklı prosedürler evet, evet e, ortadan kalkmalı. Bunun için bilgilendirme mutlaka yapılmalı ve izlenmeli süreç mutlaka. Tüm Suriyeli çocuklar ve refahatçilerinin hem sınır geçişinde hem de Geçici kayıtta eğitim hizmetlerine nasıl erişeceklerine dair bilgi almaları lazım. Yani kayıt olurken eğitimle ilgili eğitim hizmetine ilişkin bilgileri de almaları lazım. Esasen hani bu işte e, Suriyelilerin Türkiye'den çıkıp Avrupa ülkelerine çok kötü koşullarda e, ölmek pahasına gitmelerinin önemli bir sebebi de Türkiye'de eğitim hakkından mahrum olmaları aslında. Dolayısıyla bunun Tabii. ne kadar önemli bir mevzu olduğunu görmek gerekiyor. Ee, devlet okullarına kayıtlı Suriyeli öğrencileri var olan sistem içerisinde dil engeli nedeniyle yaşadıkları sorunların aşmalarını sağlayacak önlemler... ...hazırlık sınıfı gibi işte bahsettiğim böyle dil kursları vesaire mutlaka bu önlemlerin alınması gerekiyor. Ee, öğretmenlerin güçlendirilmesi gerekiyor Suriyelilerin yaşam koşulları içinde buldukları e, bilgilendirilmeleri Türkiye'deki koşu, tabii, gerekiyor. E, Türkiye'deki hizmetler, haklar vesaire konusunda mutlaka e, travma konusunda çalışma, yani savaş travmasıyla baş etme konusunda güçlendirmeleri lazım. Bir de hani okullarda Türkiye'li çocukların e, ve Suriyeli çocukların aynı zamanda ailelerin barış içinde yaşayacakları koşulları yaratacak etkinlikler e, kaynaştırma çalışmaları mutlaka yapılması gerekiyor. <gülüyor> e, çünkü gerçekten de şu anda hani dışlanma ve e, zorbalık çok yaygın bu bağlamda. Dolayısıyla buna ilişkin önlemleri mutlaka e, alacak politikaları üretmek gerekiyor. Arkadaşlar ikinize de çok teşekkür ederim. Sağ olun. E, i̇şte, işte, her şeyi konuşamadık, detaylandıramadık ama... Ee, bu çalışmayı daha ileriki bir tarihte e, yeni bilgilerinizle e, tekrar ele almak isteriz sağ olun çok çok teşekkürler Ellerimize de sağlık çok güzel bir araştırma yapmışsınız <gülüyor> Evet olun. efendim açık radyo 94.9'da bu hafta altın saatler programında konumuz Sur Suriyeli mülteci çocukların e, eğitim e, konusu idi bu konuda Türkiye Devlet Okullarındaki Durum, Politika ve Uygulama Önerileri raporunu konuştuk. İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışma Biriminden Ayşe Beyazova ve Serra Cankur konuklarımız idi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.